Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki, Ey Şuayb! Seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız veya dinimize döneceksiniz. Şuayb, istemesek de mi? dedi. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemiş başka, yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Derken o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında diz üstü dona kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler. Asıl ziyana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanların kendileridir. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, ora halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. Biz de onları kendileri farkına varmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken, kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken, kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mühlet vermesinden emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de, onlar gerçekleri işitmezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kâfirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de o mucizeleri inkar ettiler. Ama bak ki Fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ''Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle bırak.'' Firavun dedi ki, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan, onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha olu verdi ve elini çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz görünü verdi. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, ''Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?'' Dediler ki, ''Onu da, kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler.'' Sihirbazlar Firavun'a geldi ve ''Eğer üstün gelen biz olursak bize kesin bir mükafat var mı?'' dediler. ''Evet, hem de siz mutlaka yakınlarımdan olacaksınız.'' dedi. Sihirbazlar ''Ey Musa, sen mi atacaksın yoksa atanlar biz mi olalım?'' dediler. ''Siz atın.'' dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. Onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler. Biz de Musa'ya ''Asanı at'' diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. İşte Firavun ve kavmi orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler. Sihirbazlarsa secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine inandık dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu hiç şüphesiz şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamak keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için Bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al, dediler. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, Musa'yı ve kavmini, seni ve tanrılarını bırakıp, yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi bırakacaksın? Firavun, Biz onların oğullarını öldürüp, kadınlarını sağ bırakacağız elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi Musa kavmine dedi ki Allah'tan yardım isteyin ve sabredin Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır kullarından dilediğini ona varis kılar sonuç sakınanlarındır Onlar da sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. Andolsun ki, biz de firavuna uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik gelince, bu bizim hakkımızdır derler, eğer kendilerine bir fenalık gelirse, Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki, onlara gelen uğursuzluk Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ve dediler ki, Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak, onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Azap üzerlerine çökünce, Ey Musa! Sana verdiği söz hürmetine, bizim için Rabbine dua et, eğer bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle göndereceğiz, dediler. Biz, ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca, hemen sözlerinden dönüverdiler. Biz de, ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de içini bereketlerle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz Yerine Geldi Firavun Ve Kavminin Yapmakta Olduklarını Ve Yetiştirdikleri Bahçeleri Helak Ettik İsrailoğullarını Denizden Geçirdik Orada Kendilerine Mahsus Bir Takım Putlara Tapan Bir Kavme Rastladılar Bunun Üzerine Ey Musa Onların Tanrıları Olduğu Gibi Sen De Bizim için Bir Tanrı Yap Dediler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 İşkencenin en kötüsünü yapan Firavun'un adamlarından sizi kurtardık. Onlar oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır. Musa'ya 30 gece vade verdik ve ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi onunla konuşunca, Rabbim, bana kendini göster, seni göreyim, dedi.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 Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben risaletlerimle ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık ve dedik ki,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 azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta oldukları amellerden başka bir şey için mi cezalandırılırlar? Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini Tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu Tanrı olarak benimsediler ve zalimler oldular. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, ''Eğer Rabbimiz bize acımaz.''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 elbette bağışlayan ve esirgiyendir. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, Ey Rabbim!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 Bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da iyilik yaz, Ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Allah buyurdu ki, Kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu sakınanlara, zekatı verenlere Ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren,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 Allah'a ve ümmi peygamber olan Rasulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vardır. Biz İsrail oğullarını oymaklar halinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya ''Asanı taşa vur'' diye vahyettik. Derhal ondan on iki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Sonra üzerlerine bulutla gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Dedik ki ''Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin.'' Ama onlar emirlerimizi dinlememekle bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. Onlara denildi ki, ''Şu şehirde yerleşin, ondan nimetlerinden dilediğiniz gibi yiyin, bağışlanmak istiyoruz deyin ve kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanımızı daha da arttıracağız.'' Fakat onlardan zalim olanlar sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de zulmetmelerinden ötürü üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Dediler ki Rabbinize mazeret beyan edelim diye Bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca Biz de kötülükten men edenleri kurtardık Zulmedenleri de Yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü Şiddetli bir azapla yakaladık Kibirlenip de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 Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. Onlardan iyi kimseler vardır. Yine onlardan bundan aşağıda olanları da vardır. Belki dönerler diye onları iyilik ve kötülüklerle imtihan ettik. Onların ardından da şu değersiz dünya malını alıp nasıl olsa bağışlanacağız diyerek kitaba varis olan bir takım kötü kimseler geldi onlara ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar peki kitapta Allah hakkında gerçekten başka bir şey söyleyemeyeceklerine dair onlardan söz alınmamış mıydı ve onlar kitaptakini okumamışlar mıydı ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır hala aklınız ermiyor mu kitaba sım sıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. Bir zamanlar dağı İsrail oğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimi kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız dedik. Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demiyesiniz diye Rabb'in Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlarda evet şahit olduk dediler. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin dememeniz için böyle yaptık. Belki inkardan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Onlara kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de, Şeytanın takibine uğrayan Ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur Bıraksan da dilini sarkıtıp solur işte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi hidayete erdirirse doğru yolu bulan O'dur. Kimi de şaşırtırsa işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır.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 En güzel isimler El Esmaul Husna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz. Onlara mühlet veririm. Benim cezam çetindir. Düşünmediler mi ki arkadaşlarında delilik yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecerlerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi şaşırtırsa artık onun için yol gösteren yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakır. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi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 De ki, Ben, Allah'ın dilediğinden başka, Kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, Elbette daha çok hayır yapmak isterdim. Ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece, inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, Ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi Onu bir müddet taşıdı Hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ettiler Fakat onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah'a ortak koştular. Allah'sa onların ortak koştuğu şeyden yücedir. Kendileri yaratıldığı halde hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları ortak mı koşuyorlar? Halbuki ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur. Onları doğru yola çağırırsanız size uymazlar, Onları çağırsanız da, sükut etseniz de sizin için birdir. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. Doğru iseniz onları çağırın da size cevap versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa tutacakları elleri mi var veya görecekleri gözleri mi var yahut işitecekleri kulakları mı var? De ki, ortaklarınızı çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki benim koruyanım, kitabı indiren Allah'tır ve O bütün salih kullarını görüp gözetir. Allah'ın dışında taptıklarınız ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırmış olsanız işitmezler ve onları sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda, Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp, hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler. Sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara bir mucize getirmediğin zaman, ötekiler gibi, onu da derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana yoluna uyarım. Bu Rabbinizden gelen basiretlerdir. İnanan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek Yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma. Kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.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 ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar, namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden harcayan kimselerdir. İşte onlar, gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Onların bu hali, Mü'minlerden bir grup kesinlikle istemediği halde, Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri gibidir. Hak ortaya çıktıktan sonra, sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın ki, Allah size iki taifeden eden birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de,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 ben peş peşe gelen bin melekle size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Allah bunu sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu. Hani Rabbin meleklere, ''Muhakkak ben sizinle beraberim. Hadi iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım.'' ''Vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına'' diye ediyordu. Bu söylenenler onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır. İşte bu yenilgi size Allah'ın azabı. Şimdilik onu tadın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 Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Bu böyledir. Şüphesiz Allah, kafirlerin tuzağını bozar. Eğer siz fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Ve eğer inkardan vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyidir. Yine peygambere düşmanlığa dönerseniz, biz de ona yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa, sizden hiçbir şeyi savamaz. Çünkü, Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır görseydi, elbette onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Hatırlayın ki bir zaman siz yeryüzünde aciz tanınan az bir toplum idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah size yer yurt verdi. Yardımıyla sizi destekledi ve size temizinden rızıklar verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır.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 Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki, İşittik, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleyebiliriz. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Hani bir zamanda, Ey Allah'ım! Eğer bu kitap senin katından gelmiş bir gerçekse, üzerimize gökten taş yağdır, yahut bize elen verici bir azap getir demişlerdi. Halbuki sen onların içindeyken, Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerken de, Allah onlara azap edici değildir. Onlar, Mescid-i Haram'ın mütevellileri olmadıkları halde müminleri oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Oranın mütevellileri takva sahiplerinden başkaları değildir. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir.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 Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır.